felsefenin kurucusu. Aynı zamanda da felsefe sanatlinin derneği kurucusu ve üyesi. Eee kendisi bugün bize devletiyon ve deneyimcilik, empresizm konusunu anlatacak. Evet, istediğinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet şimdi eee konumuz devletiyon ve deneyimcilik Aydınlanma e, bağlantı da biraz bundan söz edeceğiz. E, şimdi David Hume 18. yüzyılda yaşamış, İsthoçyalı bir filozof e, ve aydınlanma olarak bilinen dönemde en önemli filozoflarından bir tanesi. E, hatta e, mesela Kant daha çok bilinir, daha, çok, daha popüler bir filozoftur, Immanuel Kant. O aslında Kant'ı etkileyen de Hume'dur. Zaten Kant'ın kendisi de bunu söyler. Beni dogmatik uykumdan uyandıran filozof David Hume'dur der. Dolayısıyla Hume aynı zamanda Kant'ı dogmatik uykusundan uyandıran kişidir Kant'a göre. <gülüyor> e, bu uykudan uyandı mı, uyanmadı mı bu hala tartışılıyor. Filosefler camiasında o... E, Kant ve yöntem arasında <gülüyor> bir ayrıntı tarzı Şimdi <gülüyor> e, aydınlanma dediğimiz zaman genellikle şöyle zannediliyor. Hani sanki işte aydınlanma felsefesi deniyor. Yani sanki bu böyle homojen bir şeymiş gibi. Oysa öyle bir şey yok. Onu baştan söyleyeyim. Yani aydınlanma dönemi olarak bilinen dönemde yaşamış olan filozofların kuranları arasında büyük çatışmalar var. Yani Hepsi bir şey söylüyor demiş şey yok. Sadece siyaseten kesiştikleri noktalar var. Yani buna e, aydınlanma, üst başlığı, altında onları <gülüyor> aynı kefeye koymamızın sebebi daha çok siyaseten, yani siyasetle ilgili görüşle bağlamında e, bir kesişme içerisinde olmalarından kaynaklanıyor. Bu Tabii aydınlanma hangi dönem bu ületi açıklıyor? Ee, daha çok 18. yüzyıl 1776 e, Amerikan devrimi ve 1789 <gülüyor> Fransız devrimi e, e, bağlamında e, gündeme gelen bir kavram. E, ama birçok kişi bir önceki yüzyıl, yani 17. yüzyıl e, da yaşananları, özellikle felsefe ve bilim alanında yaşananları. Hatta bazı daha da genişletiyor. Bu Arhan, sağ Teşekkür ederim. Ben orada yeni bir hastalıktan, teripar, vaziyetten yeni çıktım. Onun için kusura bakmayın, bir arası öksüreceğim. E, <gülüyor> ve e, kimi de bunu daha erken bir dönemden, yani Rönesans'tan itibaren önce 15. yüzyıldan itibaren başlatanlar da var. Benim Aydınlanlan Soykütü'nde bir yazım vardı. Bazılarınız belki bilir. Bilim ve Eytopya dergisinde yayınlanmıştı. Orada biraz bunu anlatıyorum. Şu anda ayrıntısına girmeyeceğim. Çünkü konumuz o değil. Konumuz devriyum olduğu için. Ama merak edenler varsa bu Aydınlanlanan Soykütü yazısında Aydınlanmanın kökenlerine Anlatıyorum. Bunun aslında antik Yunan'da başladı ee, Ondan sonra Rönesans'ta devam etti. Yani aydınlanma olarak bilinen e, e, olarak bilinen dönemin e, Rönesans'taki ve antik Yunan'de kökenlerini anlattım uzun uzun. Yani bu böyle paraşütlenmiş 18. yüzyılda inmiş bir şey değil. Ee, eğer biz aydınlanmayı ortaçağın antitezi olan bir şey olarak anlıyorsak yani bilimde, felsefede ve sanatta meyni başlı gelişmelerle ilişkilendiriyorsak bunu, onu daha eski aslına götürmek lazım. Yani Hatta milatoslu filozoflara kadar götürülebilir bu. Yani milattan, İsa'dan önce 6. 7. altıncı yüzyıla kadar götürülecek bir şey bu. Ee, o dönemde felsefede ve bilimde <gülüyor> ortaya çıkan gelişimleri incelersek ve itibaren e, bunu daha iyi anlayacağız. E, bu kesişme dediğim şey de şu, yani aydınlanma olarak adlandırılan dönemde e, yaşayan filozofların örneğin bilgi felsefesinde yani epistemolojide, ontolojide etikte yani ahlak felsefesi kendi içeride ayrılsalar da e, anlaşıkları bir nokta var. O da aslında bu orta çağdaki siyasal e, e, düzenin orta çağ ve arasındaki post orta çağ diye e, dönemindeki siyasal düzenin yıkılması bağlamda. Yani bunlar da nedir? E, birincisi mutlak monarşinin yıkılması yani böyle bir tek adam yönetiminin olmaması e, işte Montesquieu'nun önce lokum e, 1600'lerde e, daha sonra Montesquieu'nun ifade ettiği e, yasama yürütme yargı arasındaki güçler ayrılımı sağlanması e, ikinci konu e, teokrasi'nin yıkılması e, teos, işte Tanrı demek, e, gücün Tanrı'dan olan yönetim için demek. Teokrasi, demokrasiden farklı olarak demokrasi malum gücünü halktan alan <gülüyor> halkın temsilcileri vasıtası kendi kendi yönettiği düzen. Teokrasi, Tanrı merkezi bir düzen, siyasal düzen. E, teokrasinin yıkılması ve onun yerine layıklık ilkesinin devreye girmesi. Yani Dime siyaset, e, din ve devlet, din ve hukuk işlerinin ayrılması ve bunların ayrılması koşuluyla da dini inanç ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alması. Üçüncü mesele de feodalizm, yani toprak ağlı sisteminin kalkması. Onun yerine herkese <gülüyor> eşit tüm vatandaş eşit mülkiyet hakkının tanınması. Bunlar aslında aynı zamanda 1776 Amerikan Devrimi ve 1776 89 Fransız Devri'nde temel ilkeleri, mutlak varlığın yıkılması, teokrasi'nin yıkılması, feodalizmin yıkılması. Ee, yoksa ya yani şöyle bir şey yok. Ee, efendim aydınlanmalarla birlikte akıl devreye girdi. Ee, işte aklın ön plana çıktığı bir dünyaya bakış açısı başladı. Yani bir düğmeye basıldı. baş öyle bir şey yok. Yani bu zaten antik Yunan'da başlamıştı. Hatta Platon bunu çok daha eskiden başlamıştı. Yani bu düşünecek olursanız devlet eserinde düşüklü söylediklerini düşünecek olursanız, zaten Platon bunlara söylüyordu. <gülüyor> yani <gülüyor> bu mitostan logosa geçiş süreci dedikleri antik Yunanların söylençeden. Ee, Aklı dayalı açıklamaya geçiş. Yani kuramsal olana geçiş, teorik olana geçiş. Bunu zaten antikman filozofları başlattı. Hatta daha da doğa filozofları, yani geçiş sürecine başlatanlar aslında. Milletoslu yani yaşamış olan filozoflar. Thales, Anaximenes, Anaximandros Yani onlar doğada olup bitenleri. Yine doğa içinde akıl yoluyla açıklamaya çalışan filozoflardı. Yani doğada olup bitenleri, doğaüstü güçlere referans yaparak değil, doğada olup biteniyle doğada açıklama girişimi. Bu zaten Platon'dan önce Miletos'ta, Batı Anadolu'da başlamıştı. Yani o anlamda o zaman aydınlanmanın başladığı nokta Miletos'tur. Batı Anadolu, Avrupa değildir. Ve çok daha iyisindir. Evet. <gülüyor> yaklaşık 2.600 yıl öncedir. Ee, Tabi daha sonra bunu Sokrates, Platon insan e, odaklı bir hale getiriyorlar. Yani sadece doğa e, üzerine ortadından felsefe kuranlar değil ya da bilimsel. Aynı zamanda insan ve toplum konusunda olacak. İşte adalet nedir, İyilik nedir, ahlak nedir? Bunlar üzerine odaklanıyor, Sokrates ve e, Platon. Yani O anlamda da yani sadece doğa bilimleri ya da doğa üzerine oluşturulan logo, logos içeren şeyler, yani lo loji dediğimiz loji ekranlar Daha doğa üzerine geliştirilen kuramlar değil, insan ve toplum üzerine geliştirilen kurallar da tabii o zaman bilim ve felsefe arasında kesin bir ayrım yok. Onun için Kur'an diyorum genel olarak, yani teori. Bunların kökeni Antik Yunan'da. Daha önce Mezopotamya ve Mısır'da astronomi, matematik ve tıp alanında gelişmeler var. Ama Antik Yunan ne kadar ileri düzeyde bir felsefe ve bilimsel gelenek yok. Ama tabii ki onun da kökeninde Mezopotamya ve Mısır'ın olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha da eskiye götürebiliriz onun için ben e, bu aydınlanma e, e, etiketiyle böyle e, belli bir bunun, yani bu kavramın diyelim istersen belli bir e, zaman dilimiyle sınırlı tutulmasına, işte 18. yüzyıl ya da on, on, 17. ve 18. yüzyıl gibi, bunu doğru bulmuyorum. Ama e, eğer biz aydınlanma dediğimiz zaman, bu demin bahsettiğim spesifik siyasi bir şeyden söz ediyorsak, ee, monarşik, ekonomik siyasi bir şeyden daha seviyorsak e, monarşik düzenin yıkılması, feodalizmin yıkılması, yıkılması bağlamında o zaman evet doğru. Yani bunlar, bu, bu hareket e, 17. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. John Locke'ın İngiliz Siyozov, John Locke'ın e, önce ortaya attığı, daha sonra <gülüyor> Montesquieu Jean-Jacques Rousseau gibi filozofların geliştirdiği, Hume gibi, Immanuel Kant gibi filozofların geliştirdiği, ya Diderot gibi, de Horvath gibi filozofların geliştirdiği, Gortel gibi düşünümlerin geliştirdiği, spesifik bir şeyden bahsediyorsak, evet, o 17. yüzyılda e, gelişmeye başlamıştır. Ama onun bile, yine geçmişte kökenleri var Yani Onda soykütüne inecek olursanız, yani Platon'un siyaset felsefesini, Aristoteles'in veya Hobbes'in siyaset felsefesini anlamadan onu da anlayamayız. Platon'un devleti, Aristoteles'in politikası, e, Thomas Hobbes'un e, Leviathan'ı vesaire, e, hatta Machiavelli'nin prensi bunları okumadan e, o gelişim sürecini, John Locke'un siyaset felsefesini anlayamayız. Ve daha sonra ortaya çıkmış olan Tabii Karl Marx'ın e, düşüncelerini de Şimdi bu genel bir geç oldu. Şimdi Hume'a geçeceğim. Şimdi Yun <gülüyor> ve deneyimcilik dedim. E, <gülüyor> Deneycilik, yani İngilizce'de empirizm olarak bildiğimiz terimin tercümesi çeviri olarak kullanılır. Aslında birçok çok çeviri sahibi Ampirizm diyen var, empirizm diyen var, empirsizm diyen var, deneyicilik diyen var, deneyimcilik diyen var. Beş tane benim bildiğim toplam terim var bunu karşılayan. Ee, ben deneyimciliği tercih ediyorum. Ee, yani diğerler zaten doğrudan e, yabancı bir sözcükten e, türetilmiş olabilir, yani, olmaz diye bir şey yok. Bazen karşılayamamız, onu da kullanabilirsin ama Bence deneycilik bunu daha iyi karşılıyor. Deneycilik tam karşılıyor. Çünkü deney, yani experiment demek, experimentalism deneyse onu deneycilik olarak çevirebiliriz ama yani empirisizme deneycilik olarak çevirmek doğru değil. Bizim felsefe terimleri sözünde deneycilik olarak çevirebiliyor. çoğunda. Bence doğru değil çünkü o experimentalismın çevresi, deneycilik. Oysa deneyim dediğimiz zaman bu daha kapsamlı, geniş bir şey değil. Yani i̇lla bir deney yapmanıza gerek yok. Şu anda da ben bir deneyim içerisindeyim. Sizin burada var olduğunuzu deneyim ediyorum. Yani beş duyu, da gözlemliyorum diyelim. Yani işte sabah bahçemdeki çiçekler açtı ya da <gülüyor> dün nefsine aşık oldum. da bir deneyim kapsamında olan bir şeydir. Yani sadece dünyanın güneşin etrafında döndürdüğüm bir mikroskop veya teleskopla bir takım e, gözlemler e, yapmak veya deneyler yapmak gerekmiyor. Bir deneyime sahip olmak için. Onun için deneyimcilik daha kapsamlı bir şey. Ve bu e, deneyimci filozoflar yani empirist ya da empirist filozofları vaktinden filozofların zaten teorilerine de baktımsa onlar da bu kavram geniş bir anlamda. Sadece deney yapmakla alakalı bir söz etmiyorlar. <gülüyor> Kim bunlar? İşte Bacon, Hobbes, Berkeley, Locke, Hume, daha eski gidecek olursak Epikoros. Bu filozoflar da bu kavramı geniş bir anlamda kullanıyor. Çünkü deneyimcilik tam birebir bana göre bu filozofların düşüncelerini karşılayan, yani söyleme çalıştıkları şeyi karşılayan bir terim. Şimdi deneyimcilik e, kısaca e, epistemoloji bilgi felsefesinde e, ustculuğun, o da öz Türkçe'si veya akılcılığın e, ya da e, Latince'den türetilmiş olan rasyonalizmin antitez olarak karşımıza çıkmış bir e, bir bir kavram. Demin de zaten söyledim, bu aydınlanma olarak bilinen <gülüyor> dönemi, dönemde yaşamış olan filozoflar içinde deneyimci filozoflar da var. Usçu filozoflar da var, yani akılcı, rasyonist filozoflar da var, deneyimci, yani empirist filozoflar da var. Ee, hem ahlak felsefesi bağlamında <gülüyor> hem bilgi felsefesi bağlamında kendi işlerinde ayrılıyorlar. Mesela Kant'in ahlak felsefesi <gülüyor> rasfanistir. ki duygucudur. İmam olarak bilen. Neden salik Farklıdır mesela. Yum neden salik ilkesin kaynağı aposterior olduğunu söyler. Deneyim temel olduğunu söyler. Kant ise sentetik apriori olduğunu söyler. Yani deneyimle birlikte anlaşılan ama kaynağı sallık akıl olan mesela. Dolayısıyla böyle homojen, işte, aydınlanma felsefesi şurada falan diye bir şey söyleme şansımız yok. Siyasist etkendiğimi söyledim gerekçelerde, belki olabilir. Şimdi... E, <gülüyor> e, bu da şudur. Yani bilginin kaynağı nedir sorusu ortada epistemolojinin en temel sorularından bir tanesi. Neleri biliriz ve nasıl biliriz? Neleri biliriz? Yani bildiğimiz, bildiğimiz şeyleri de düşündüğümüz düşündüren şeyleri nasıl biliriz? Yani bu soruya verilen bir yanıttır şey. Bazı filozoflar salt akıl yoluyla yani tek başına akıl, deneyciliği kabulüşeyen şey değil. Ya yani anti-rasyonalizm, demek değil yani ustuluk karşıtlığı ust dışıcılık demek değil. Bir bir şey değil. Usçular karşı olabilirsiniz ama bu sizin ust dışı usul, yani aklı tamamen dışılığınız anlamında gelmez. Tam aksine hatta. Yani deneyimci filozoflarda yine akıl yürütmeler. Ama bize bilgiyi veren yani özellikle varlığın bilgisi yani evrende olup bitenler verin isterseniz. Bununla ilgili bize bilgi aktaran, bilgiyi veren Asıl <gülüyor> unsur, deneyimlerimizdir. Buna biz felsefede aposterior diyoruz. Salt, ak, aklına dayalı olan şey, apriori, belki duymuşsunuzdur terimleri. Deneyime dayalı olan da aposteriori. Ee, yani aposteriori, deneyim son, sonra dayanan demek, deneyim üzerine kullanan, apriori de deneyimi önceden yani. deneyimden önce olan yani salt, aklına dayanan şey. Şimdi rasyonelist yani o filozoflar e, kimler? Platon gibi, e, Spinoza gibi, Leibniz gibi filozoflar, Descartes gibi filozoflar, rasyonelist o çok filozoflar olarak bilinirler. E, Epicurus gibi, e, Locke gibi, Hume gibi filozoflar da denince <gülüyor> filozoflar olarak bilinirler. Şimdi. Tabi onların da kendi içeride ayrılıkları noktaları var ama konumuz şu anda çok fazla o değil. Yani deneyimcilik adı altında bile bunları aslında çok genelleyemiyoruz. Ama işte bazen felsefede böyle kolaylaştırıcı terimleri, terimlere ihtiyaç bulabiliyoruz. Bu da belki onlardan bir tanesi ama yani bunların hepsi deneyimcilere aynı şeyi söylüyor öyle bir şey de yok tabii. Birçok konu da kendi içeride ayrıldıkları noktalar var ama o çok şimdi ona girmeyeceğim çünkü ona girersem bir yolu hiç anlatamayacağım. Ee, ama yine de devrim sözümüzün ettiği doğa filozofları, Sokrates öncesi doğa filozoflarının ve daha sonra Aristoteles'in çünkü Aristoteles'i de sonuçta Platon'a bir empirik ayar veriyor her ne kadar Aristoteles'in kendisi bir metafizi de olsa da Aristotle, Platon gibi gözlem ve deney temelli bilgi küçümseyen birisi değil. Hatta bizzat kendisi doğa bilimine ilgilenmiş. Bir filozof, biyoloji üzerine, zooloji üzerine, fizik üzerine, astronomi üzerine araştırmalar yapmış, eserler ortaya koymuş. Bir filozof, mantık disiplinini disiplini kurulmuş. Bir açı apriör boyutu ama Aristotle'ın... Sonuçta böyle metafizin içine boğulmuş bir adam değil Aristoteles. Metafizi ortlatmaya çalışanlar, bir Aristoteles referansı varlar, hiç anlamam özellikle halde geri bırakma. Tamamen saçma bir şey bence. Ee, sonra e, tabi asıl ama kırılma aptusu Epicurus diyoruz çünkü Epicurus. Yani Doğrudan Platon'un tersini Aristoteles gibi böyle duygular etmeye çalışmıyor. Yani bir sentez kurucu falan da deniyor. Rasyonizm ile empresizm arasında yani ustulukta, bir, bir sentez kurma ya da ikisini de bir şekilde bağdaştırmaya çalışmıyor. Tam tersi Platon'un antitezi. Yani ancak ve ancak duyu algılarımızla biz varlık konusunda, olan konusunda bir şey ortaya atabiliriz. Algılarımızdır. Algılıyorsan vardır, algılamıyorsan yoktur. Epikoros o açıdan önemli bir kırılma noktası. İnsan önce 300 yıllarda yaşamış olan. Ve daha sonra çok uzun bir süre sonra bu Britanya'da tekrar canlanıyor bu akım. Tabii Francis Bacon, 1500'lerde önemli bir serüme Yani bilgi dediğimiz şey ancak bilimsel bilgi olabilir. Yani gözlem ve deneyle de. Mesela Bacon da oradan deney terimi kullanan birisi. Yani gözlem ve deney yöntemiyle biz bilgi adına bir şey ortaya koyabiliriz. İşte tüm ev çıkarımlar yaparak <gülüyor> deneyimlediklerimiz güzelce. Doğa yasalarını keşfederiz. Sonra tabii arkadaşlar <gülüyor> John Locke İngiliz filosofu, Türkçeye <gülüyor> çevirir aşağı şolan İngiliz filozof. O da tabula rasa yani konuşuyoruz da bu hiç boş bir tablaymış. Yani boş bir levhaya benzerdir. Doğuştan verilmiş, önceden elimiş düşünceler yoktur. Her şey sonradan edinilir. Deneyimler biz baştasıyla. Tecrüde deneyim kavramı biraz geniş tutmuştu ama şimdi onların sana giremeyeceğim. E, George Barclay'ın e, işte var, varlık algılan, var olmak e, algılanmaktır. Evet. <gülüyor> algılan olumsuz varlık diye bir şeyden söz edemeyiz. Sonra David Tüyo. O da ne diyor? E, bütün düşüncelerimizin kaynağında izlenimlerimiz yatar. Impressionlı orjinal terim İngilizcesinde o da duyu algılarımızı ve duygularımızı kapsar. Yani izleyenler dediğimiz şey nedir? Duyu algılarımız beş duyu organı, or oluşan algılar artı duygular. Çünkü her şeyde duyu algısı nesnesi savunmak zorunda değil. Yani duygularımız işte sevmek, nefret etmek, umut etmek, arzu etmek vesaire yani bunlar beş duyu organıyla ortaya çıkan şeyler değil ama yine de karşılığı olan şeyler. Mesela hem uyduruk olduğunu ya da fantezi, fantezi olduğunu ya da illüzyon olduğunu falan söylemiyor. Bunlar de bizim deneyim adını verdiğimiz şeyin kapsamı. Yani i̇zledimler dediği şey, zaten deneyimlerimin ta yani benim deneyim dünyam nedir diye bir soru soracak olursam. Duyu algılarımız artı duygularımız, duygu dünyamız. Emotions and passions orjinal e, şey kullandı terim. terimle kullanılıyor. E, duygular ve tutkular. Şimdi e, <gülüyor> yön e, açık ve seçik bir düşünce insan zihninde e, açık ve seçik yani bulanık olmayan ne olduğunu bilincinde olduğumuz bir düşüncenin ancak e, bu izlenimlerden yani deneyimlerden kaynaklanması durumunda söz konusu olabileceğini sanıyorum. Yani tüm açık seçik düşüncelerimiz, hatta tüm düşüncelerimiz diyor aslında geç dönem ama erken dönem eserlerinde araya böyle işte bazen e, izleme dayanmayan bir düşünce de oluşabilir ama o pek açık seçik değildir gibi ifadeler de kullandığı dedim. Yani tüm düşüncelerimiz ve veya açık ve seçik düşüncelerimiz <gülüyor> e, izlenimlerimizden e, kaynaklanmak zorundadır. Yani <gülüyor> aferin karşılıklı bir izlenim yoksa bir düşünceden ya da sözde düşüncelerim isterseniz saktı diyebiliriz belki. E, ya o zaman ama karşılığı yoktur. Yani siz zihninizde bulanıktır. Yani çok açık ve seçik bir şekilde zihninizde oturmuş bir şey değildir. Şimdi bu yaptığı birinci önemli ayrım. İkinci önemli ayrım da insanın anlamı yetisi üzerine bir soruşturma adlı eserinde An yani Aquary Concerning Human Analyst Türkçe'de bu 70'li yıllarda çevrildi Borçarova çevirdi. Hacettepe Üniversitesi fakat sonra bir daha yayınlanmadı, basılmadı. ama ben kendi Hume kitabında sayenlerinden çıkan 15 yıl önce hatta 7 yıl önce Hume adlı devreme ağırlıklı kitapta borç mevni bu metni olduğu gibi bastım. 400 sayfalık bir şey, orada Hume'ın hemen hemen bütün eserlerini toplu halde tek kitap altında bulabilirsiniz. Bazılarını kısaltmak, seçmek zorunda kaldı. Yoksa 1000 sayfa bir şey olacak mı? Ama diğer metinler zaten büyük ölçüde ayrı olarak da olduğu için, yani oruç beyin, orada açıkçası oruç beyin artık o çevresi basınladığı için ben onun tamamını neredeyse tamamını kullanmadım. Bir de tabi doğal Din üzerine söyleşiler, o da çok önemli bir metni hem bilgi felsefesi hem dil felsefesini anlamak açısından human. şimdi parantez kapatıyorum e, yaptığı ikinci önemli ayrım e, Human bu kitapta yani insan anlamına yetisi üzerine bir soruşturma kitabında e, iki akıl yürütme biçiminden söz ediyor. Birincisi e, matematiksel ikincisi olgusal e, matematiksel yani işte C1'de geometride, matikteki akıl yürütmeler, abjöri, yani kaynağında salt akıl var. Yani bunların doğru mu, bununla ilgilenirler, doğru mu yanlış mı? Siz doğaya çıkıp gözlemi deney yapmıyorsunuz, yani deneyim dünyanıza başvurmuyorsunuz. Bunlar salt akıl yoluyla kavranabilen, bilinebilen, doğrulu veya yanlış anlaşılabilen şeyler. <gülüyor> Yani iki artı keşttir dört ya da bir karenin kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir. Acaba doğru mu yanlış mı? Ben de bir doğal bir araştırma yaptım, mikroskobla buldum. Falan, böyle bir şey demiyorsunuz. Bunlar saat akıl yoluyla doğrulukları ya yani bu değillenmişse yanlışlıkları ortaya çıkardığı bir şey. Ee, Şeydeyse ise olgusal akıl yürütmenin ise farklı bir bir Reasonings Concerning Relations of Ideas diyor. Matematik ben onu, e, daha yanlışısın diye söylüyorum. They're de the Reasonings Concerning Matters of Fact. Yani olgu işlerine ilgili akıl yurtmalar. Olgusal akıl yurtmalar veririz mi? Yani bu evrende, dünyada, yaşamda olup bitenler hakkında bize bilgi arttırıyor. Varlık konusu ancak ancak burada ele alınabilecek olan konu. E, yani neyin var oldu ancak burada elde alınabilir. Fakat insan, buna iki bilgi türlü de diyebiliriz. Matematiksel, olgusal. Ve tabi e, bu olgusal akıl rütmelerin, kaynağı tabi apos Doğrudan deneyimlerimizden yola çıkarak bunları oluşturuyoruz. Fakat e, insan zihni sadece geçmiş sanayide, şimdiki zamandaki <gülüyor> izlenimlerin yani deneyimlerine kol koleksiyonu yapar gibi biriktiren bir şey değil. İnsan aynı zamanda evrende, dünyada ve yaşamda olup bitenler arasındaki neden sonuç ilişkisini de ortaya koymaya çalışır. Yani nedensellik onun için bizim olgusal akıl yürütmelerimizde ...geçmiş zaman ve şimdiki zaman algılarımızın ötesine gitmemizi sağlayan temel ilke. Ve tabi bu temel ilke sayesinde biz aynı zamanda geleceğe yönelik ön de bulunabiliyoruz. Yani ne zaman fırtına çıksa o zaman onunla birlikte denizde bir dalgalanma oluştu, oluşuyor. Bunu biz sürekli bir birliktelik halinde deneyim ettiğimiz zaman... Fırtınayla dalga bir neden-sonuç ilişkisi kuruyoruz. İşte dalgalanmamın sebebi, o, o anda çıkan fırtınalardır diyoruz. Havadaki hareketler, sudaki hareketlerin sebebi de diyoruz. Ee, ve bundan sonra da bir fırtına olması durumunda yine denizde dalgalananın olacağına dair, dalgaların, büyük dalgaların olacağına dair önde eylemelerde buluyoruz Ve işte ona göre önlemlerimizi alıyoruz dağılmıyoruz. Şimdi e, Hume'un sorduğu, yani bir sonraki aşamada <gülüyor> söyleşe peki biz bu e, aslında biraz cevabı verdi ama e, yani biz bu nedensellik düşüncesi hangi izleme dayanıyor? Yani daha önce diyor ya bütün düşüncelerimizin deri izlenimden, yani deneyimden kaynaklanması gerekiyor. Peki bu nedensellik düşüncesinin kendi hangi izlenimden kaynaklanıyor? Şimdi demin sözünü ettiğim, belli başlı olayların sürekli birlikte deneyim edilmesine kaynaklanıyor. Constant Conjunction tam bir orijinal terimi İngilizcesi. Yani sürekli birliktelik, sürekli birlikte bir arada olması. Farklı şeyler. İşte fırtına, dalga. Yani biz, <gülüyor> Yani ki bir gün bir müthiş fırtına var, verdiği örnek ve çatıdaki keremikler uçuyor, Arabalar falan yani her şey hareket halinde fakat su dümdüz yani öyle bir göl gibi İstanbul boğazı. Yani bu çok abzür. Yani bunun bu zaten yümdülüyor. yani bu işte mucize dediğim şey. Yani bu işte sürekli neden bağında sürekli delik hali belli başlılar arasındaki sürekli birlik halinin ihlali ona aykırı bir şey. Yum tabi ya yani bunların tamami bu mucizelerden yani dinlerin böyle sürdüğü mucizelerin işte ölüler dirilmek ya da işte kıtalar yarmak falan her neyse ya yani bunların tamami bu nedensellik ilkesi aykırı oldu. Yani deneyim kaynaklı benzer aykırı olduğunu bunların bir uygu olduğunu işte insanların ilginç kendi ilginç hale sokmak için dikkat çekmek için ya da işte otorite kurabilmek için başkaları üzerinde bunları uydurduğunu söylüyor. Şimdi HUMT'e e, <gülüyor> bununla yetinmiyor daha da ileri gidiyor. Şunu söylüyor. Tarih kavramı da bizim zihnimizde açık seçik bir düşünceyi temsil etmiyor. Yani onun karşılığında bir deneyim, bir izlenim bulamıyoruz. Hatta o süreci, yani tarihin evreni yaratma sürecini de sürecine dahil bir deneyim. Mesai Şimdi burada tabii doğrudan Afedersiniz. Orta Çağ, e, kosmolojik, teleolojik arımların hedef oluyor. Onlar da ne diyordu? Şimdi İşte Orta Çağda işte Augustinus, Aquinas, yani, kozuklar, Anselm mesela, Anselm işte ontolojik arımlar, o ayrı bir şey. Daha çok Aquinas'ın gündeme getirdi. Augustinus'una gündeme getirdiği e, İşte var olan bir şey var. Peki bu varlık içlikten çıkamayacağına göre e, bu varlık Tanrı'dan kaynaklanmış olmalı. Çünkü e, var olan şeyin içlikten çıkamayacağı ilkesi apşörü zorunlu bir ilkedir. Bir şey varsa mutlaka apşörüden kaynaklanmak durumunda. Ona bir şey sebep olmak. Bir şeyin ona sebep olmuş olması lazım. Fakat bu neden-sonuç ilişkisine biz böyle sonsuzluk götüremeyiz. Yine orta çağda kozmojik ağrımın temel varsayımlarından bir tanesi. Yani var olan şey neden var? İşte şundan var, peki o neden var, bundan var, o neden, var, o da bundan. Böyle neler n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, n'bir, çünkü akıl bunu kavramıyor. Peki nerede kesiyor? Tanrı'da. İşte onun için tarih ilk nedendir. Yani kendisinin nedeni, sebebi olmayan ama her şeyin sebebi olan varlık. Şimdi bugün bunu kurgu olduğunu söylüyor. Geçersiz bir argüman. Çünkü yani nedensellik, demin de söylediğim gibi ancak yani hem nedenin hem sonucun hem etkinin hem tepkinin deneyim kapsamında olması gerekiyor. Ya da yetmiyor. Bunları kopa kopa deneyim kapsamında olması da yapmıyor. Bu nedenle sonucun sürekli birlikteliğinin deneyim edilmiş olması gerekiyor. Oysa bu kozmojik argümanında ortaya konulan süreç... ...ne gidiyorlar bunu yapmak mümkün değil. Yani birincisi bu süreci deneyimlemedik. Tanrı'nın evreni, dünyayı, insanını yaratma sürecini tabii. Ama zaten... Zaman savrka zaten deneyimledim artık ama sadece zaman sıkıntısı yok aynı zamanda tarihin tanımıyla ilgili bir sıkıntı var çünkü yine dinlerin iddiasına göre tanımına göre tarih zaten maddeden oluşmuyor yani özdeksel var diye bütün maddenin sebebi ama kendisi maddeden oluşmuyor tinsel bir ortak. dolayısıyla biz burada uzama olan bir varlıktan söz etmiyoruz yani işte katı, sıvı veya gaz halinde olan e, bir uzama sahip olan bir, bir varlıktan söz etmiyoruz. Yani dinler daha doğrusu da etmiyor. Dolayısıyla bunu zaten yani deneyim kapsamında ortaya koymakla ilgili bir zorluk var. Şimdi Gönül diyor ki, biz burada... E, e, e, şimdi diyor ki bu aslında antropomorfik bir süreç burada yapılan şey. Ne demek antropomorfik? Yani insana benzeterek, yani kosmik arzmanda e, yapılan inşasında yani insanın zihin yapısı üzerinden bir atlama gerçekleştiriyoruz. Yani insan zihninin yapısı üzerinden işte insan neden sonuçta içişt bağlamda olayları anlamaya çalışıyor. Oradan bir ama ona da, onun işleyiş şekline de aykırı bir biçimde, bir e, biraz fazla sınırı aşıyoruz, yani ileri gidiyoruz. E, <gülüyor> yani başka bir deyişle, e, insan zihninin kapasitesine ve sınırlarına başıyoruz. E, Ama yine bunu garip bir şekilde insan üzerine anlatıyoruz. İşte <gülüyor> bunlar sözlerinden bir tanesi. İşte evrenin tüm evren modeli. Şey, i̇nsan zihni, düzeltiyorum, insan zihni tüm evrenin modeli olamaz. Yani oysa biz bu kozmolojik argümanda ve teleolojik argümanda da yani insan zihnin tüm evrenin modeli haline getiriyoruz. Teleolojik argümanda da şöyle yapıyoruz onu, kozmolojik argümanın biraz devamı. Kozmolojik derken modern fizik kozmojisinden söz orta çağ kozmolojisi. Ee, teleolojik o da telos'tan geliyor, yüzyılancı, antikyılancı, telos, nihai amaç demek. Yani teolojik ayrı bir şey, teleoloji, telos. Ee, o da şu, yani tarih tasarım ve insan tasarım ve yaratım bir analoji kuruluyor. Nasıl ki insanın tasarladığı, yaratı şeyler vardır, işte binalar, şunlar, yaptığımız, ürettiğimiz her şey. Ve bunu belli bir amaç doğrultusunda yaparız. Tasarladığımız, yaratığımız her şey. Ee, peki insanın tasarlamayı, yaratmadığı şeyler nasıl tasarlanıyor. Dolayısıyla onlara da mutlaka bir ilk neden tarihinden belli bir amaç doğrultusunda tasarlanmış ve yaratılmış olması gerektiği bir analoji kuruluyor. Yani i̇nsan tasarımı yaratımı ile tarihli tasarımı yaratımı arasında. Şimdi Hume diyor ki yani bu yine antropomorafik bir iş aslında yaptığımızda. Yani i̇nsanla işte benzer olarak kurmak suretiyle evrenin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışıyor. Hatta bir adım daha ileri gidiyor, yani bütün bu Tanrı'ya atfedilen sıfatlar, nitelikler işte güçlü olması, zekli olması, merhametli olması, cezalandırıcı olması, ödüllendirici olması, bütün bunlar da hep insana ait özellikler. Yani bizim insanlar için kullandığımız sıfatlar, birbirimiz için kullandığımız sıfatlar. Bunlar tabi Tanrı'da, tabi Tanrı tinsel ama Artı tarihte bunlar mükemmel seviyesinde bunlar ama sonuçta oradan türetilmiş şeyler, huma gibi bunlar, insanın özelliklerinden zeki olmak, güçlü olmak, cezalandırıcı, olmak, adil olmak işte ee, merhametli olmak hep birbirimiz için kullanmışız. Yine antropomorfik bir süreçle bir tarih kuruluşu oluştuğunu söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla doğrusu ve e, bilgi felsefesi din felsefesi çok iç içe geçmiş şeyler. Ya zaten metinlere de baktığımız zaman öyle. Metinlerde de insan işte, Anma Müstit'ün soruşturma kitabı en into the bir bir salt epistemoloji metni falan değil. Yani burada epistemoloji evli de din fikri. yani orada en az iki bölüm doğrudan zaten dinle ilgili konular bahsediyor. Mucizelerden ve Tanrı'nın sıfatlarından bahsediyor. iki konu. E, şimdi genellikle zannediliyor ki efendim Hume e, nedensellik ilkesine karşı ya da nedensellik ilkesinin bir temeli yok. E, biz olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kuramayız. E, bu sallantılı bir şeydir. Yani hiç böyle bir şey yok. Tam tersi. Yani Hume'un yapmaya çalıştığı şey... <gülüyor> nedensellik ilkesinin neden teolojide işlemediğini ve işleyemeyeceğini göstermeye çalışıyor. Nedensellik ilkesi dinde ve teolojide devreye sokulabilecek bir şey değil. Nedensellik ilkesi ancak deneyim kapsamını anlayabileceği bir şey. Hüme yapmaya çalışır şey nedensellik ilkesinin zihinde nasıl oluştuğunu ortaya çıkartmak. Yoksa nedensellik yoktur falan demiyorlar. Yani buna ne yazık ki bu tuzak çok akademisyen düşüyor ee, ve yani bu akademik camiada da tabii tartışlanmış ama ben bunların e, biraz şundan kaynaklanıyor. Bir e, Kantçı perspektifle Hume anlamaya çalışıyorlar. Çünkü Kantın kendisi böyle bir şey söylüyor. E, Savaşı bunun içerisinde işte, işte e, yani Hume tamam çok iyi ben dogmatik uykuından uyanlırdı ama. Ee, yani bir yandan da e, bilim için bu kadar önemli olan nedenlerlik ilkesini tam olarak şey yapamamış, sağlam bir hale getirememiş. Çünkü Young diyor ki işte bu iki oldukça farklı olay arasında sürekli birlikteliğin e, deneyim edilmesi sonucunda <gülüyor> biz e, zihinde bir gelenek ve alışkanlık oluşuyor. Dolayısıyla biz bu şekilde o neden son çeşitliğini kurabiliyoruz, diyor. Bunu gerçekten söylüyor ama aynı zamanda hemen onu söylediği yerde şunu da söylüyor ki, bu nedenle ötürüdür ki neden, bu gelenek ve alışkanlık hem bilimsel araştırmanın, genel olarak teorik araştırmanın ve günlük yaşamın en büyük rehberidir, diyor. Yani bu bunu e, tamamıyla arka plana attığı falan yok. Hatta e, doğumlu testinde şunu söylüyor. Mesela bu ko ortaçal kozmolojik, kozmolojik argümanla <gülüyor> Kopernik astronomi kuramı karşılaştırıldığı bir yer var. Doğal kılın üzerinde söyleşilerde. E, tabii ki diyor yani Kopernik'in astronomi kuramında kurulan denselge işleri, genel bilimlerde bugünümüz terminolojisiyle kurulan <gülüyor> nedensellik ilkesini bizim kozmojide, ortaçağın kozmojide kullanan nedensellik ile mümkün değil. Yani bunlar aslında çok keskin bir ayrım var. Dolayısıyla burada Human dediğim gibi Kant nedense yani Human nedensellik kesin yeterince temellendiremediğini düşünüyor. Ve Human'ı kısmen de olsa eleştiriyor. Biraz ondan kaynakları, Kant etkisi altında yorum yorumları. Biraz da Juno kendi orjinal metinlerinden okumamaktan dolayı kaynaklardan, ikinci kaynaklardan. Üçüncüsü de söyleyeyim. Eğer o metinleri okunuyorsa da onların cımbızlanmasından kaynaklardan. Çünkü mesela bu insan anlamayız. Etisöre fırsakta da gerçekten bazı yerlerden bazı cümle cımbızladığın zaman o anlam çıkar. Çünkü önce o sıralaması vardır o kitabın, önce nedensellik ilkesine böyle kuşkuları dile getirdiği bir bölüm var. Mesela o bölümü tek başına alırsanız bitti, nedensellik yetişiyor, bilim falan yapamayız diye düşünüyorsunuz. Ama bir sonraki bölüme, bu kuşkulara yönelik koşkucu çözümler baş bir şey, bölüm okuduğunuz zaman anlayacaksınız yani tabloyu nasıl tamamladığınızı. Çünkü... Hmm. Bilimi, gülmüş konuşuyorum, ve matematiğe inanan birisi. Zaten insanın anlama yedisi güzel son bölüm, yani 12. bölüm. son cümlesi okuyor. Ne diyor? Elinize kitap alın diyor. İçinde diyor, matematiksel akıl yurtma var mı? Yok. Olgusal akıl yurtma var mı? Yok. O zaman alın bu kitabı ateş atın diyor. Çünkü bu hurafya ve safsata şey, yanılsama ve safsatadan başka hiçbir şey çağırmaz diyor. Bunun ötesi yok ki. yani zaten bu şey bile baş başına gösteriyor. Kiyonu nedensellik ilkesini çöpe atmıyor, nedensellik ilkesini küçümsemiyor. Aksine zaten nedensellik ilkesi olumsal akıllı yürütmem temelinde olan bir şey daha önce söylemiştim. Dolayısıyla olumsal akıllı yürütmem temelinde olan bir şey nedensellik. E sonunda da kitabı ne diyor? Olumsal akıllı yok o seçeneği kitabım bir değeri yok yani bu, bu yansama içerir. Bu da diyor. Bunu tabi ateşe atmayı da tabi mecazi anlamda kullanıyor. Yoksa kitap yakalım falan demiyor. Şimdi o dönemde 18. yüzyılda e, kitap yakma geleneği diye bir şey var. Yani Fransa'da önce, 1889'dan önce özellikle, e, Fransa'da çok yaygın bir şey bu. Avrupa'da ama özellikle de Fransa'da. İşte Jean-Jacques Rousseau ve Voltaire'nin ve çeşitli o dönemin filozofların ve yazarlarının kitapları yapılıyor meydanlarda. Yani bunu okuyanlar <gülüyor> asılıyorlar, idam ediliyorlar. Veya kitapla birlikte yakılıyorlar, kazığa Böyle rezillikler. Dünya yaşandığı bir dönem. Yani Hume tabi biraz da oradan esinlenerek kendisi çünkü bir dönemde, uzun yıllar Fransa'da yaşamış. Önce Kuzey Fransa'da. Löflej kazalasının ilk büyük eserini orada yazıyor. Ama sonra asıl Paris'e gelişen e, Edinburgh ve Glasgow Üniversitesi'nde iş bulamıyor. E, i̇şte dinsiz, imansızdır, ateisttir falan filan diye. Onun üzerine e, bir şekilde bir tanıdığı vasıtası, Paris'teki Britanya Büyükelçliği'nde e, Büyükelçliği Özel Kalem Müdürü olarak iş buluyor ve memur yapıyor. Ondan önce de kütüphane müdürü falan yapıyor. Yani hiç felsefeyle böyle pek ilgisi olmanın işler yapmak zorunda kalıyor hayatımda. Bayağı bir sıkıntı çekiyor, ekonomik sıkıntılar da çekiyor. Sonra neyse, o dönemde Paris'te uzun yıllar yaşıyor ve Jean-Jacques Rousseau'yla tanışıyor. Voltaire'yle yetişiyor. <gülüyor> tanışıyor, arkadaş oluyor. Ortak toplantılara katılıyorlar Paris'te, salon toplantıları. İşte o toplantılarda felsefe, sanat, bilim, siyaset devri üzerine tartışmalar, konuşmalar yapılıyor. Ancak jacques sürekli kaçak halde olduğu bir dönem, içeriye bir giriyor, çıkıyor, kitapları yasaklanmış, kitapları yakılıyor. E, sonra bir olay oluyor, bir linç gelişim bir papazın kışkırtmasıyla, Rusya'yı linç etmeye kalkıyorlar, köy halkı ya da kasaba halkı, Şimdi tam oturamadım ben de. Ee, <gülüyor> onun üzerine Hume <gülüyor> Rusya'yı e, kaçırıyor bizzat kendisi. organizasyonla yapıyor, faytonlarla falan. İngiltere'yi intica etmesini sağlıyor Rusya'nın. Rusya, Fransa devirini şey işte. Teorisyen, yani, yani. yani Frans, Fransa devirinin Rusya şeydir yani. En önemli figürlerden biridir. <gülüyor> onun şey yapıyor e, İngiltere'yi gideceğiz. Ama mesela arılar bozuyor başka sebepler, çok kişisel sebepler. <gülüyor> e, yani demek istediğim e, bu e, bilim düşmanlarının e, özellikle ya yani onları da kapsıyor. hani karşı devrimci cami açında da var da bunlar, onun dışındaki camiyanlar da varlar bilim düşmanlarına uydurduğum şeyler. Yani bilimi e, küçümsemek için, bil, bilimi itibarsızlaştırmak için işte Hume'u kullananlar, cımbızlıklar, zaten Hume'da böyle demişti, bilim diyece yaramaz, tümeler misal sorunlar, tümeler misal çıkarımlardan bir şey çıkmaz diye kendi kendine argüman arıyorlar. Yani Nietzsche'yi, Haydi'yi kullandıkları gibi Hume'da da bu bağlamda kullananlar var. Yani bunu böyle yapanlar da var, Tabii, tamamen hiç böyle bir kaygısı olmayanlar ama yani HUM'un üzerine fazla emek harcamadıkları için bunu ortaya koyanlar da var. Bunu dediğim, yani HUM eşittir, nedenselliğe karşı. Yani bu bir kere bir şehir efsanesi. Buna sık sık yayınlarda, sözcüklerde, özellikle Türkiye'de çok sık rastlarsınız. Ama yani ben şimdi yurt dışında da HUM'un komple enerjisi harcifi Uyum society şu anda dünyadaki Uyum araştırmaları alanında en yetkin, en önemli bir kurum, onun üyesi iman zamandı. Yani onların toplantılarına katılıyorum, orada bunlar çok fazla tartışılmıyor. yani. Bu artık aşılmış bir dönem varmış, bu sonra Uyum uzmanları arasında aşılmış bir konu. Ama Türkiye'de gerçekten alın, şuradan şeye gidin, ne var burada, diğerler neyse. <gülüyor> felsevi terimleri söylüyorum, bir felsevi tarih kitabını alın. Ya orada bile bunları böyle anlatılır. Ne yazık ki. Şimdi son olarak, sonra kapatacağım, sorularınız var, sonları alacağım. <gülüyor> ahlak felsefesi. Yani ahlak, tam bilgiden bahsettik, bilgiyle bağlantılı nedensellikten bahsettik, dinden bahsettik. Peki ahlak nereye koyacağız ahlakı? Ahlak konusu tamamen Hume'a göre... <gülüyor> duygular ve tutkularla ilgili bir şey. Bir kere dinin olan bir şey değil. Yani e, hatta dinden bağımsız bir konu. <gülüyor> Dinler de elbette ahlakla ilgili şeyler söylüyorlar. Ama dinin tek olan bir şey değil. Ahlakın temelinde yani ahlak neyi anlıyoruz? İnsanın eğlenme seçimi alanı. Ve insanın eğlenme seçimi itici gücü, bunu motive eden güç bizim duygularımızdır. Bunlar iki ayrılır. Sakin duygular ya da soğukkanlı duygular ve aşırı duygular. Yani aşırı duygular, kontrol kaybetme durumlar, Öteki de daha soğukkanlı bir ruh hali içerisinde olduğumuz durumlar. Yani bunların arasında bir çatışma var. Yoksa akıl ile tutku veya aklın yerine uyiversen çatışma yoktur. Bazı rasyonalist, özofayosçular, özofayosçular gibi, yine Platon eee Leibnitz mesela böyle. Eee <gülüyor> yani orada aslında bu compassionate dediği yani sakin tutkular, sakin soğukkanlı tutkular sakin diye aslında tam şey işte. Sakin tutkular dediği şey ya biz günlük dilde sıradan dilde akıl diyoruz. Ee, mesela Türkçede işte biliyorsunuz mesela uslu ol'' us akıl demek. İngilizcede be reasonable, reasonable akıl demek. Almancada sehr vernünftig, kifayumlu akıl demek. Yani biz şimdi günlük dilde bu terimi kullanıyoruz ama bu bir akıl yürütme işlemi içerisinde olduğumuz anlamına gelmiyor. Yani akıl yürütme o kadar basit bir şey değil. Yani akıl yürütme ciddi hüman yürütme <gülüyor> dağlı bir şey. Dolayısıyla sizin bir akıl yürütme faaliyeti içerisinde olmanız için ya matematiksel boyutta akıl yürütü olmanız lazım ya da olumsal boyutta akıl yürütü olmanız lazım. Yani onun dışında biz günlük dilde akıl sözcüğünü oraya buraya sokuşturup duruyoruz ama yani aslında öyle bir şey yok hüman <gülüyor> Yani teorik anlamda veya felsefi anlamda bir akıl bitmeden söz ediyorsak bu ahlakta ahlak yani tek başına ahlaktan bahsediyoruz, Tabii, ahlak felsefesi değil, yani ahlak dünyamızla ilgili bir konu değil. Ha, ahlak felsefesi ayrı bir şey, onu diyoruz zaten. Yani insanın bu söylediği şeyin kendisi ahlak felsefesi, orada akıl yürütüyor zaten. Yani ahlakla ilgili konularda. Aslında olgusal bir şeyler, olgusal alaklı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ama tek başına ahlak, yani basit anlamda ne yapmalıyım, neyi seçmeliyim, nelerden kaçınmalıyım, nasıl yaşamalıyım, ee, ya da şöyle diyelim, yani normatif olan boyutu diyelimizda, etin normatif olan boyutu ve, ve veya tek başına e, ahlak. Şimdi burada bizi tetikleyen şey hep şeydir. E, duygularımızdır. Ben bir akıl yürüteyim, sonra karar böyle bir şey yok. Zaten hümm olanla olması gerekeni ayırır. Yani iz ve alt ayrı, meşhur. Olan ile olması gerekenler farklı dünyalar. Ha olması gerekenin ile bağlantı konularda yine olanla bir şey söyleyebilirsiniz ama olan ya doğru ya da yanlıştır. Olması gereken yani iyi kötü bağlamdaki konuya giriyoruz burada. Onaylanır ya da onaylanmaz. Kabul edilir ya da edilmez. Yani bu olması gereken melimalı yani ne olmalı, neyi yapmalıyım, nelerden kaçınmalıyım meselesi. Ee, daha önce sözünü ettiği matematiksel akıl yürütmelerin olumsal akıl yürütmelerin kapsamında olan bir şey değil. Yani siz ve <gülüyor> olgusal e, akıl yürütme üzerinden neyi yapmanız gerektiğini ne dair bir şey, neyi yapmanız ne dair bir sonuca ulaşamazsınız. Ama tabii ki ahlakın kendisi bilimsel açıdan diyelim, yün terbiyeci ya da olgusal açıdan yün değişili incelenebilir. O ayrı bir şey. Evet, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa onlara da cevaplamaya çalışacağım. Hocam benim sorum tikerler ve tümeller konusuyla ilgili hem bugünkü konuşmanızda bir konu geçti. Bir de internette videolarınızı izlemiştim. Onda da ara sıra değiniyorsunuz. Ama bir türlü bunun serimlemesini ben bulamadım internette de veya bir kaynakta. Bu konuyu açmanız mümkün mü? Yani niçin itiraz oluyor burada tikerlerden tümele ulaşılmasında? Yani örneğin işte Sokrates insandır, şey özür dilerim. Sokrates ölümlüdür, Platon ölümlüdür, Aristoteles ölümlüdür, tiker bunlar. Tek tek insanlar örnekler. Öyleyse bütün insanlar ölümlüdür. Bu tüme Sağlı çıkarım yani tikerlerden işte tümele. Sonuç tümel, yani bütün insanları kapsıyor. O anlamda tümel. Tümel birçok anlam vardır, bu anlamlardan bir tanesi. Bütün x'ler için mantıklı dediğimiz. Yani bazı kişiler için bütün x'leri kapsıyor. E, tümden geri misal e, çıkarır dediğimiz anda, e, birinci öncül, e, e, bütün insanlar ölümlüdür. İkinci öncül Sokrates insandı, sonuç Sokrates ölümlü durdu sonucu, tiker değil mi burada? Ne oldu burada şimdi? tüm varım sağ çıkarımın sonucu tümden gelimsel çıkarım birinci öncülü oldu. Yani dolayısıyla aslında ikisi de tartışmalı. Yani tümden gelimsel çıkarım daha sağlam diye bir şey oldu. Çünkü zaten tümden gelimsel çıkarımın buradaki birinci öncülü, yani tümel verimsel çıkarımlar çok kesin değilse ki doğru aslında kesinlikleri yok. Ee, o zaman tüm deneyimsel çıkarımın birinci öncül tümel verimsel çıkarım sonucu ile aynı, bırakın da özdeş olduğuna göre yani ikisi de problemdir. Ne varsa problem. Yani problemi tabi şuradan kaynaklanıyor. Tümel verimsel <gülüyor> çıkarımlarda öncüller tiken, sonuç tümel. E, tümel bütün e, şey e, öncüldeki e, tikeller bütün x'leri kapsamıyor. Oysa sonuca baktığımız zaman bütün ikisini kapsıyor. Orada bir sıkıntı var. Yani her zaman e, o tümeli yanlışlayıcı bir tikel ortaya çıkabilir. E, çıksın, çıktığı zaman da yanlışlanmış oluyor. Yani bu da bir kabus değil bence. Yani böyle hani bilim dediğimiz şey her şey mutlak düzleme olacak bir şey yok. Bilim diye bir şey. Yani bir şeyin bir bilimsel programın yanlışlanması da olumlu bir şey. Çünkü bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu yanlış bir şeyin yanlış olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Başka bir ipotezi ortaya atıyorsunuz. Şimdi dinde böyle bir şey yok. Yani o mutlak bir, bir paradigma. Zaten temelinde gözlem deneyi yok biliyorsunuz. Yani vahiy, yani dinin kendi çıkışı öyle. Yani vahiy, vahiy bir yöntem yok. değil. Yani bir olay vahiy, bir human deyişine mucize. Yani mucizeleri anlamından değil de, yani betimleme söyle. Mucizevi bir olay. Dolayısıyla nedir vahiy? Yani Tanrı'dan gelen bir mesaj. Kime? Seçilmiş bir insana yani, peygamber. Ne için hakikatin aktarılması için gerçekten. Şimdi bilim insanları bu şekilde iş yapmazlar. Yani benim teorimimin temelde vahiy var, var. Dolayısıyla mutlaklık nemezler. Ee, onun için ya yani onu soruyorsanız bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında Hiumun bir de ha evet Hiumun doğrudur. Olusal akıl yütlerde tüm evrim terimi kullanmıyor Hium aslında. Sonradan kullanlardı. Yun metinlerde o terimi geçmiyor. Ama yani yaptığı şey o gerçekten. Yani Hume şunu söylüyor. İşte geçmiş zaman dediğimiz üzerinden geleceğe yönelik sonuçlar çıkarttık. İşte güneş bugünlerde oldu ailesi abi doğacaktı. Bu tümevarım ise çıkarım. Şimdi Hume'un söylediği yani nedensel kitabı ilk kez üzerinden bu çıkarımlarımı da orada. Hume'un söylediği bu çıkarımların apriori bir yapısı yok. Yani matematiksel Akıllı hükmelerdeki abjöre zorunluluk durumu yok şeyde obusal akıllı hükmeler. Zaten söyledim ab Ama bu onların değersiz olduğu ya da bir işe yaramadığı ya da bize hiçbir şekilde bilgi aktarma anlamına gelmez çünkü abjöver akıllı yık hükmeler zaten yani sadece matematikte olabilir. aslında evren dolu bir tanesiz abjöver açıklayamazsınız. Ya orada deneyime muhtarsınız. Yani bir çeşit şöyle deneyi e, matematiksel akıllı hükmelerde. Kesinlik var ama bize evren hakkında hiçbir şey aktarmıyorlar. Yani olup bitenler, neden sonuç ilişkisi, varlık. Olursal kırılıkmelerde <gülüyor> mutlak kesinlik yok. Matematikselde olduğu gibi. Ama bize evren hakkında bir şeyler aktarıyorlar. Olup biten hakkında. Ya bir de ikinci konu, onu çok kısa keseyim. insan insan Anlaması Üzerine Soruşturma Kitabı'nda buna hiç girmiyor. <gülüyor> Yani bu TÖZ kavramı tamamen devre dışı bırakıyor ama yani ne demek bu işte kendi kendine var olabilen e, sabit değişmez e, bir takım sıfatları taşıyan e, bir şeyden bahsediyor, meteorist kavramdan. Daha önceki eserlerinde insan doğa sözcülerini inceleme Orada tikel temini kullanmak için bu başka bir konu yalnız. Orada da şunu söylüyor, tikel çünkü şey denemek, işte bu töz denen şey, substans tümenin kendisi falan. Ya ona da yumuşum söylüyor, bu da bir yanımsın Çünkü sadece şey var, tiker e, değişken, çeşitli olan, <gülüyor> hiçbir birbiriyle özdeş olmayan, ama benzeyebilir. Ama özdeş olmayan izlenimlerimiz ve algılarımız var. Yani böyle böyle bunun ötesinde bir şey söylemeniz mümkün değil. Ya bunların toptanı tözdür. Yani orada töz saçma kavramak kalıyor çünkü onların toptanı da o zaman niye tözlüyorsunuz? Ya sadece yani, olgular vardır diyorsunuz değil mi? O anlamda. Yani sadece o, o ya izlenimler diyelim isterseniz. Modelinler. Evet onlar tabii ki olgu doğru doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> Fakat bunların her biri farklı. Biz benzerlik Tardışık ve bitişiklik ve nelerse ilkeleri üzerinden bu farklı deneyimler arasında bir bağ kuruyoruz. Zannediyoruz ki <gülüyor> toz var, substans var. Değişmez, sabit. Ya, orada da biliyorum çok deraflet toz şu an. Her şeye bir akıştırırsın böyle şey. Yok ya. Yani, Platon'a göre değişmez bir şey yok. Yani o usiyer kavramını reddediyor. Şey Bize dikel yani, kavramı orada. Günah'a geldiği çok hoş vermek <gülüyor> <görebilirim>, Biraz uzunca. <gülüyor> Bunu toparladığınız işte açıkladığınız konuyu yönetim için bir kısa e, Hürm'ün sözü var. E, dinsel yanlışlar felaket ama felsefi yanlışlar gülünçtür diye çok net olarak bu konuyu şeyde. Beni sormak isteyebilir miyim? de tehlikeli diyor. Dinsel hatalar tehlikeli diyor. Tehlikeli eee diğerlevse ancak olsa evet, olsa günlüktür. Tahsebe'deki hata doğru ama dinleyiciler çok tencildir. Evet. Eee 1000 şu olacak. Eee evet. human siyaset felsefecisi diyelim. Olmasındaki e, nedenlerden biri tarihçi ve iktisatçı olmasının bir rolü var mı burada? Evet. Koyun. şimdi tabii human Hı. siyaset felsefesi evet var ama asıl tabi da daha metinlerine hakkımızdan daha çok odaklandık onu bilgi felsefesi, din felsefesi ahlak felsefesi. Ama siyaset felsefesi üzerine de denemeleri var. Yani siyaset felsefesi ilişki dolayı denemeleri var. E, artı ahlak felsefesi üzerine insan doğası üzerine inceleme incelemek sevindim daha sonra yazdığım ııı e, Ahlak ilkeleri üzerine bir soruşturma kitabında da adalet kavramından da çok sık söz ettiği için onun da bir çeşit sadece ahlak felsefesine, felsefesine yönelik bir metinde olduğu söylenilmiş. Ee, sorunuz cevabı, e, evet tarihçi yani iktisatçı, iktisat üzerine yazdığı denemeler var. Ama tabii Adam Smith kadar, Adam Smith de arkadaş bu arada. iktisat modern iktisat bilme korususu olayısını çabuk biliyorsunuz belki. Ee, yakın arkadaşlar. Gerçi Hume daha cesur, onu da baştan söyleyeyim. Yani Hume'nin mezahbı doğal din üzerine söyleşiler kitabı Hume daha önce inanmak istiyor. Adam Smith onu bazı geçiyor. Sonra diyor ki Barbin öldükten sonra sadece inanıyor. Onu da reddediyor. Yani Adam Smith biraz daha lastik bir iş başbürüsü yaptığında Adam Smith referansını yapıyor. Çok olmuş şeyler yazıyor ama. Yani din hakkında görüşlerin öteki kilise ne der bilmem gibilerler. İflah ediyor dedi. Anladım adam iş başvurursa infilak ediyor. Böyle şeyler var. Neyse bu da parantez. Hiumun tarçıllığı da de, dediğiniz gibi bu işsiz kaldığı dönemde ya yani üniversite iş bulamayınca kütüphanede müdürülik yapıyor. Orada biraz parasal sıkıntıları da var ve kitabı satmıyor şey. Hizan Doğası üzerine inceler bir kitabı. Yayın dünyasında öyle doğmuş bir kitap, kendi tabiriyle kendisi böyle tabir ediyor. Hiç satmıyor. Ee, Babasını erken yaşta kaybetmiş. Yani böyle bir maddi şey diyor arkasında. Bu kütüphanede müdürlük yaparken İngiltere diyor ki, ben bu İngiltere'nin tarihini araştırayım. Bunun üzerine kitap yazıyor. Burada boş boş oturacağım bak. Ve kaç yıl için hatırlamıyorum, on cidden fazla bir aklımda kalmış. İngiltere'nin Tarihi'ni yazıyor, Kütüphane Müdürlüğü yaptığında önce araştırıyor sonra yazıyor. Ve o kitap çok satıyor, felsefe kitapları hiç satmıyor. O kitap e, bayağı ilgi görüyor. İlk defa bir para geçin olsaydı... Yani onun da etkisi var, sorunuzun cevabı olabilir. Çünkü tarihsel bilinci yüksek birisi. Ama o tarihe bulaşması tamamen o dediğim şey... E, İnsan doğan sözlerini bir inceleme Treaties olarak bilinen kitabın döneminde çok, hatta hiç tarihle alakası yok, çok pür bir felsefe mi? Ondan sonra bu kütüphane müdürlüğü döneminde İYİT Tarih araştırmaya başlamasıyla birlikte siyasi konulara yönelik ilgisi de geçiyor. Hı hı. Evet. evet. Buyurun hanımefendi, sonuçta geliyorum. Teşekkür ederim. Metafizik boyutta şimdi felsefe ve bilim artık e, e, parapsikolojiyle hatta rüya bilimine kadar e, beş e, duyu organının dışında e, bilimle ulaştırılacak şekilde araştırmalar yapıldığını biliyoruz. E, bu, bu konuda Hume'un herhangi bir e, görüşü var mıydı? Ve e, şu anda felsefede bu konudaki e, görüşler nedir? iyi canlı istiyorum Şimdi, Ben Paris'te koşuyor hiçbir şey bilmiyorum ama uzaktan duyuyorum şey öyle evet. Ama hiç buna bir Frans yoktu. Evet. Ee, yani yoğun yolda... Yani burada belki siz soruyu ben son tutarsam sen de güm acaba buna ne derdi diye tahmini bir şeyler söyleyebilirim ancak. Bunu dinle bağ bağdaşlığımı istedim açıkçası. Çünkü din yani parapsikoloji ve e, rüya bilimi hatta metafizik konular beş, beş duyu organının e, dışında hissedilebilen yani e, tanrıyı tanımlarken Allah'ın olgusu ve din kavramını tanımlamada e, hissedilere e, yani tanrıyı ben hissedimeyim. <gülüyor> Evet. İşte bunların araştırılmasına ilişkin bir takım bilimsel çalışmalar var <gülüyor> mı? Bunlardan, <İnsanların> tarihin varlığı çıkmıyor mu? Onu inanacağını zannetmiyorum. Tahmin. Yo yo hayır. Tüm de metafizikle ilgili bir şey söylediğinizde, hani onunla bağlantılı oradan çıkış noktası var mı? Çünkü sadece somut, somutsal Anladım. değil de hani soyut. Yani yorum, e, rüyaların varlığımız reddetiyor ama e, rüya çünkü bir de Rüya bilimi şu an ama hani te nasıl yansıyor? Evet. E, ispat edilen yani şeylerin artık bilim bunu açmış anlamında söylemek istedim. Yani bilim artık e, bir takım kavramların e, matematiksel veya somut değil e, soyut anlamlarla açıklanması gerektiği bu konuda bir takım merkezler e, çalışmalar yapıyor. Bu anlamda sonrası demiştim. Tabii sizin görüşürüz. Yok, hayır, <gülüyor> görüşüm ayrı ama merkezler evet. var bildiğim kadarıyla Avrupa'da pek çok e, bu konuyu inceleyen. Bilhassa da psikoloji biliminde. Ha, psikoloji var tabii. Evet. Psikoloji bilimde var doğru söylüyorsunuz ama şimdi psikoloji ruh bilimi demek yani. İşte tamam ve sonuçta bir sosyal bilim de olsa, bir doğa bilim de olsa yani sosyoloji psikoloji gibi, antropoloji gibi bir sosyal bilimlerden söz etsek veya astronomi, fizik ve biyoloji gibi doğa bilimlerden söz etsek ortaklıkları bunların yöntemde. Yani Araştırma nesnelerin farklı. Birisi doğayı inceliyor, ötekisi insanı ve toplumu inceliyor. Ama yöntem... Mutlaka gözlem ve deneyden oluşan ön koşul tabii ki sadece gözlem ve deneydir bilim demiyorum ama yani gözlem ve deney ötesinin ötesi bir yol değildir bilmiyorum. Dolayısıyla e, şimdi hangi bilimsel kuramdan söz ettiğinizi bilmiyorum ama yani bu parapsikoloji üzerinden, bebe psikoloji üzerinden tahmin var tamam mı, ne kadar mı Yani, e, yani göre de öyle oluyor. Yani böyle bir şey kabul etmezdi. Çünkü adı üstünde psikoloji ruh bilim insan ruhunu inceliyor. Yani tarih burada tarih incelemiyorsunuz siz burada. İnsan ruhunu inceliyorsunuz. Yani insan ruhunu ince inceleyip oradan yani psikolojiden teolojiye nasıl geçti yaptınız ya da kim dediğiniz bilim merkezleri kimler bilmiyorum ama yani ben bunları genel bir yasal ciddiye alacağını hiç inanmıyorum. <gülüyor> yani din konusu, yani Hume'un da söylediği gibi bir iman konusudur. Yani kişisel bir <gülüyor> ıı, bireyle yani bireyin kendi özler dünyasında bir ıı, iman konusudur. Hume'a göre iman da ıı, aklara deneyime aykırı olandır. Ne apçörülen, postörülen, akla üretmenin ilgisi olan bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Bilge insan insanı ıı, Deneyimler ve akıl üzerinden akıl yöntem çıkarım yapan kişiler, bilgiye ulaşmak, bilgi olmak isteyen insan bilgiye ulaşarak. Dolayısıyla yani yoğunlukta zaten söylemeye çalış şey bu. Yani burada bizim teolojiye bir atlamamız e, e, mümkün değil. Yani tanımı gereği bilimsel yöntemle tarihin varlığını kanıtlayamazsınız. Yani şeyde de söyledim <gülüyor> geçen biraz önce olduğu çünkü her yani, ili olan tartışmalarla kalıp, yani bunu, yani teoloji camiasını tabii ki bunu Müslümanlar var, ama bilim camiasında Müslümanlar yok. Yani belki işte Vatikan'da falan bilmiyorum, ya da bazı bazı zikâyetlerinde falan, evet. ee, yani böyle şeyler olabilir. Bazı Katolik okullarında, bir bireyet vücutları olabilir ama tarih bilimin araştırma konusu olabilecek olan bir şey değil. Tanımın gereği insan? zaten. Yani... Ee, onun için o bağlantıyı ben açıkçası kuramıyorum. Öyle cevap vereyim isterseniz. Tabi, bu da benim kişisel Evet. Şimdi sırayı takip etmeye çalışıyorum. Özür dilerim. Siz de hızlılar var değil mi? Buyurun şey, sonra Yok. Önce beyefendi üç kere falan ya da ondan sonra size deneyelim. De Buyurun efendim. Evet. 1745, İskoç, Jacobite, Jacobite ayaklanmaları yılın felsefesi üzerine nasıl... İsveç mi? İskoç. İskoç. Ha, İskoç, öyle. Evet. 1745 ayaklanmaları. Jacobite Hayır, ayaklanmaları. Jacobite, Ayaklanma, Jacobite, Jacobite ayaklanmaları. Nerede? İskoç. İskoçya'da. Bana İskoçya'da, yani. İskoçya'da krala karşı, yani İngiliz kralı deriz, evet. kendi krallarını yerine getirmek. Ama bir bir anlamda bağımsızlık ayaklanmaları. Yani, hümmo felsefesine nasıl etki etmiştir? Ben o konuda hiçbir şey bilmiyorum. İskoç tarihinden evet. aslında de bildiğimiz olmaz zannetmiyorum çünkü hümmo o hümmo konuya referans etmeyen birisi değil. Ama ben yani, İskoç milliyetçisi biri olduğunu da zannetmiyorum. Yani eserlerine baktığımız zaman hatta şöyle bir şey var Metni var. Ölmeden önce hayatının özetlediği bir metin. İki üç saatten özetlemişti ben kimimin ne yaptım ne ettim diye. Ya yani orada şunu söylüyor. Ben bir arada diyor Paris yerleşmeyi, yani Paris'ten çok etkileniyor. Paris yerleşmeyi ve Britanya vatandağında çıkmaya bile düşündüm diyor. Yani hiç, yani onun o işlerle bir şey yok yani bir e, ilgisi yok. Yani evet e, kendisi mektuplaşmalarından biliyoruz. Yani İngiltere'de e, İskoç olduğu için bazı sıkıntılar çektiğinden bana söz ediyor. Ama <gülüyor> özel bir e, mikro milliyetçi bir kimliği olan bir kişi. Zaten çok daha derin bir olan ve e, dünyasal ve insansal bakan bir kişi. <gülüyor> Olayları. Buyurun. Evet. Hume'un nedensellikle ilgili görüşleri hakkında önemli bir e, kavram yanılgısını, bir yanlış anlama konusunda bizleri uyardınız. Benzer bir yaklaşımın e, Kant'ın metinlerinde de göründüğünü söylediniz. E, Kant'ın nasıl bir e, okumayla e, Hume'un nedensellikle ilgili görüşlerinde... E, Hume'un gerçek görüşleriyle e, örtüşmeyen bir e, anlayış beni düzüyor. Kant'ta buna ne neden oluyor sizce? İlk olarak bunu soracağım. Bir de ikinci sorum hemen. Şimdi aydınlanma dönemi e, felsefecilerinin e, ortak olarak kesiştikleri alanı siyaset olarak e, betimlediniz. E, ve bunun bir süreklilik diyalektiği içinde olduğunu, işte Antik Yunan'da e, aydınlanmanın temellerinin göründüğünü ee, ve aslında Orta Çağ'da da e, küçük küçük de olsa çeşitli yani söylenenin aksine çeşitli küçük küçük e, bilimsel gelişmelerin e, arka planda biriktiğini e, söylemek e, istedim sanıyorum. Nerede? Orta Çağ'dan. Yani, tabii, yani mesela e, Orta Çağ genel olarak tabii ki karanlık Hı -hı. bir çağ ama hani e, kopuşdan daha ziyade bir süreklilik açısından bakmak açısından. Çünkü bir taraftan Antik Yunan'da gerçek bir aydınlanma şey yapıyoruz, gözlüyoruz. Bunların 1700'lü, 1800'lü yıllarda birikmesinde temel olarak bilimsel devrimlerin de bir etkisi var, bilimsel gelişmelerin de bir etkisi var. Bu açıdan aydınlanma dönemi felsefecilerinin sadece siyaset alanında ortak bir fikre sahip olup, yeniden aklın ön plana çıkartıldığı bir anlayışa sahip değiller. Yani bu noktayı çok iyi şey yapamadım. Bu konudaki görüşünüzü anlayamadım. Tamam. Çünkü neticede temel bilimlerde analitik geometride, fizikte Newton fiziğinin bulunmasında bütün bu bilimsel gelişmelerin çok ciddi etkileri var. Bu açıdan yeniden tekrar sorgulama kültürünün, aklın bir temel bir unsur olarak aydınlanma dönemi felsefecilerinde temel bir unsur olarak görüldüğünü düşünmüyor musunuz? Şimdi şöyle cevap vereyim. Birinci soru daha kısa. Yani Kant ürümü çarptı demedim ben ama Kant e, ürümdeki bu kastmenler bir orijinal Yani zihinde oluşan gelenek ve alışkanlık üzerine kurulmuş olması nedenselliğinin bir sıkıntı olduğunu söylüyorum. Çünkü bunun sadece bir gelenek ve bir alışkanlıkla açıklanması doğru bir şey değil. Çünkü gelenek ve alışkanlığı indirgediğiniz zaman Kant'a göre bu zorunlu olmaktan çıkıyor. Kant'a tabi biraz zorunlu bir takıntısı var. O da Leibniz'den. Yani aslında Kant'a etkilenen iki filozof var. Biri Leibniz, biri Leibniz. Orada tabii Leibniz etkisi de ağır olasıyor. Leibniz'in ayrımı vardır. İşte iki çeşit önerme vardır. Zorunlu, ki bunlar apriördür. Ve olumsal, contingent and necessary diye ayırdığımız olumsal, yani olabilir de olmayabilir de olanlar ve zorunlu olanlar. Olumsal olanlara a posterior'dır, zorunlu olanlar a priori'dir. Yani a priori, likeness de sadece bir akla dayanma meselesiyle ilgili bir şey değil, aynı zamanda bir şey zorunlu kılan bir şey. Bu kantlılıkta bir devam ediyor, yani bir şey a priori dediğinde o zorunlu olur, kurtuluyoruz yani sevgilerini şey doğru işte kategori bir platform olarak varsın diye tabi Hume'da da tam tersi nedense anatomi sanat etleriğini kullanmıyor hüym biliyorsunuz Kant'la çıkmış bir kan kullanıyorlar ee, ama Hume'da nedense apostere oluş bunu açık bir şekilde de söylediği için insan hakkında bir soruşturma da bu hüym ç açısından bir sıkıntı oluşturuyor ee, yoksa kanlı hüymun metinlerini ee, okuduğunu biliyoruz. Ee, yani Çargıkmıştır'dan ziyade e, kendi bakış açısıyla işte, apyol takıntısı olduğu için yani olgu meselelerinde kim ayırıyordu apyola? Matematiksellik. Folgusal olan nedensel Apostolik. Kamp öyle bir şey ilişki kuruyor. Apriori kavramına olgusal olana eklenmiyor gibi bir şey oluyor. Çok bir şey. Yani. Ama sentetik apyol tabii yani analitik. <gülüyor> i̇şte analitik ve aile minnette mesaj bütün bekarlar gerili değil. Zaten bekarların gerili olmalı. Ağaçtırağı, topolojik bir şey. Ama mesela bütün bekarlar mutsuz. Bütün <gülüyor> bekarlar mutsuz. Burada yeni bir şey söylüyorsunuz. Ya doğru yanlış o ayrı bir şey. Ee, yeni bir şey söylüyorsunuz. Tekrar ediyorsunuz kendinizi. Bu sentetik yani böyle garip bir şekilde hem zorunlu, yani hem ağaçtırağı gibi bir şey değil her şey bir neden sonuç ilişkisi etrafında meydana geliyor. Ön ilkesi diyelim isterdim. Bütün bekar bir değildir gibi bir şey değil ama aynı zamanda apriörü. Oysa yön, mesela sen bakacak olursanız yani ancak mesela A ve A eşit işte bir A. Ha bunu apriörü oldu da, hem kaynağı anlamda hem zorluğunu anlamda Ama öteki yönler uyuşmuyor, bağdaşmıyor. Şimdi ikinci mesele, <gülüyor> Şimdi bir kere bir düzelteyim ben, yani orta çağda bir şey birikti demedim ben, ee, tam tersi orta çağda bilim bilim falan yok, doğrudur dürüst. Ee, ama felsefe var, felsefe yok diyemeyiz. Yani bilim var ama sanayılır bir oranda var. Hatta İslam dünyasında daha fazla bilim var, Şehir'e karşılaştırdığımız zaman, e, Avrupa'ya karşılaştırdığımız zaman, hiç olmazsa işte İbn-i Sinan var, İbn-i -Sina Üçtan var, düzeltilmiş e, şey e, bilim alanlar. Ama e, özellikle Avrupa'da, Orta Çağ'da, Avrupa da bilim adına çok ciddi bir şeyin ortaya konusu Zaten biliyorsunuz hala Aristoteles ve Dünya Merkezi, Kur'an'la inanıyorlar. Yani evveli merkezinde e, bütün yıldızla onun etrafında sabit, hareketsiz bir geze gelen ama bu yani Aristoteles-Baptanius döneminde anlaşılır yalnız. Gözlem ve yetileri, teknolojisi daha fazla gelişmiş değil ama e, Gerçi Aristoteles gibi astronomi var. O daha önce söylüyordu aslında, Kopernik'i söyledi ama nedense Aristarkos'u da kimse ittifar etmeyi ciddiye anlıyorlar ve Aristoteles'in ve Battanius'un kurama yüzlerce yıl geçerlisiyle kime kadar? Kopernik'e kadar. Dediğiniz gibi Köpernik yani önce, sonra Galileo, sonra Kepler bunları geliştiriyorlar. Son Newton yani bir bilimsel e, patlama diyelim süreci yaşanıyor. Ne zaman? Ortaçağdan sonra yani Ortaçağ gibi bir şey değil. O Köpernikle başlamış. Yani şey dediniz ne güzel yokta çağını dile Çok özür şeyi kastettim. Siz herhalde ee, antik çağ Yani hayır, şunu kastettim. <gülüyor> antik çağla 17. 18. <gülüyor> Aydınlanması arasında böyle tamam bin yıllık bir durgunluk dönemi var. Eyvallah. Aynı Ama hani boş Bu bir boşluk var ama bu bir süreklilik diyalektiği içinde de incelenmesi gereken bir boşluk. Anladım. Pek çok yazarın söylediği şey hani tamamıyla bu dönemin tümüyle boş olmadığı, o dönemde mesela 1200'lü yıllarda 1 bölü 2 gt kare gibi yani aslında Aristotelesçi anlayışa çok karşı olabilecek çeşitli şeylerin nörelerini görüyoruz. Ben... Sizin bunu kastettiğinizi sanmıyorum. Nasıl sorum? Tamam. Nasıl sorum şu? Aydınlanma. Yalnız ben bir cevabımı bitireyim isterseniz. Şimdi e, şimdi <gülüyor> bilim tarihi yazıcılardan bakarsanız orta çağda böyle radikal devrimci, Kopernik gibi, Newton gibi bir şey yok. Yani bunu kim söyleyebilir bilmiyorum. Hiçbir şey yapılmadı demiyorum ama ben devrimci bir şey olduğunu yani bilim tarihinin tarihinde ciddi bir kırılma noktası olabilecek bir bilimsel gelişme yok derim. Yani. Yoksa hiç bir şey olamışlar yani. Osmanlıda şey mi var, ilim mi var? İslam dünyası. Şimdi benim kastettiğim şu: Antik Yunan'da e, doğa e, filozofuları birlikte de başlıyor bu. E, sadece felsefe alanında değil. Mesela Hippokrat östersiyor. İşte ne diyor? Hastalık vermesi Potamyalı'daki inanışa göre tedavi yöntemleri var ama hastalıkların sebebi neden sonuç ilişkisi kurmaya gelince <gülüyor> Potamyalılar rivayete göre işte tarihlar bizi cezalandırdı deyip doğada olup bir tane doğası güçlerle açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi Hipokrates Kostu diyor ki böyle bir şey olamaz bu ancak iklim ve beslenme koşullarıyla alakalı bir şey var. Yani bir neden sonuç ilişkisi doğada olup biteni yine doğada açıklama girişimleri yani her yıl olduk işte tarih bilimi kurucusu hakkında. Yani Homeros'un söylencelerine bir yere varamayız. Bu olmuş mu? Olmamış. Yani biz olgu ile kurguyu nasıl ayıracağız? Bu çok önemli bir şey. fiction. Yani olgu ile kurguyu ayıramazsanız batarsınız. Yani her açıdan. Kişisel olarak, uygarlık olarak, toplum olarak. Dolayısıyla bu olgu ile kurguyu ayırma meselesi aydınlanma ile birlikte ortaya çıkan bir şey değil. Bu zaten Antik Yunan'da bir o dönem koşullarına göre, Arsut Oyasada bir bilimsel yöntem ve bilimsel e, çalışma ve kuramlar zaten mevcut. Bu böyle bir anda Rönesans, Kopergin'ten birlikte ortaya çıktı. Ben onu söylemeye çalıştım. Sonra ha, sürekli şöyle olabilir, yani or, a, aslında Orta Çağ'ın antitezi. Kesin. Yani hem siyasi olarak hem de e, evet. bilimsel olarak ve sanatsal olarak. Yani sanata bakın, Orta çağ yapılan sanata. Yani kilise şey, mimarisine ya da Meryem Ana heykeline indir gelmiş bir şey. Sonra ne oluyor? Şeye bakıyorsunuz, Botticelli'nin Venüs doğuşuna şeyin neydi? Knidos'a konmuş olan heykeltıraşını unuttum. Knidos Afroditini yapan. Önce onu kos istiyor, sonra kos. Ben çıkıp bakın heykel koyamamıyorum onun zaten Knidos, daha bugünkü kabul ettiği bu heykeli. Şimdi o işte Knidos Afrodizinan esine göre bir portre dedim o şey yapıyor Venüs'ü yani şey resmi. İşte Michelangelo, neymiş Raphael, Leonardo da Vinci. Şimdi bunlara baktınız da ortaya konuluyor sanata. Antik Yunan'daki mimari ve mimarlık ve heykel alanındaki sanatla çok yakın benzerlikler var. Zaten söylüyorlar. Esin kaynağımız Antik Yunan. Zaten biliyorsunuz Rönesans ne demek? Yeniden doğuş demek. Latince. Yani biz şu anda ilk defa doğuyoruz değil. Yeniden. Yeniden. Peki yeniden ne demek? Ölmüş müydün? Evet ölmüştüm diye bakıyoruz. Orta çağda bir şey yok. Her şey tek dizi. Yani tarih yani olan dışına çıkamıyorsunuz. Merkezde ne var? Tarh var. İnsan bir ayrıntı. İşte Hümanizm dedikleri insanın merkezliği. Yani Tarihi değil insanın merkezli. Şimdi bu anlayış Antik Yunan'da var. Yani insanı merkeze koyarak <gülüyor> Hıman izin. Hem natürel var hem yuman var. Aynı şeyi bakıyorsunuz, Fransan'dan sonra Avrupa'da var. Hümanizm Hıman var, natürel izin var. Ee, yani dini ve tarihi merkeze koyan yani her şeyi, felsefenin, bilimin, sanatın, siyasetin, günlük yaşamın dini endekslendiği hislendiği bir din fetişizmiyor. Şeyde Antik Yunan'da diyor, Fransan'dan sonra Avrupa'da diyor. Bu Orta Çağ özgün bir şey gerçekten. Ee, şimdi e, o anlamda yani böyle bir e, sürekli kalacak her hani şey bağlamında olur. Hani bir tez antitez diyelettiği için bir süreklilik olduğunu söylüyoruz. Onun tersinde içerisel olarak bir süreklilik yok. Şimdi aydınlanma e, tabi bunu şimdi sizden bağımsız söylüyorum. Yani bu işte aydınlanmacılık falan küçük havaları falan. Yani bunu söyleyen cahildir bence. Yani siz ama. Yani aydınlanan zaten hiç kastetim, sizinle ilgisi yok, tamamen aklıma geldiğini söylüyorum şu anda. Yani e, bunu ancak cahil. Cahil dediğim ilkok mezun falan profesörler, <gülüyor> işte, aydınlanma düşmanları benim isterseniz. Yani bu böyle bir e, işte karşı devrim hareketinin e, ve onun işgirlikçilerinin e, böyle moda haline getirdi. Bu bir şey. Yani aydınlanmayı küçümsemek, ondan sonra e, onun yerine işte orta çağa tekrar hortla çalışmak falan. Zaten aydınlanma orta çağdan çıkış demek. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü yani var olma sebepleri tam tersi. Ya aydınlanma dediğimiz şey benim anlattığım anlamda ne diyor? teokrasi yıkalım diyor. Yani onun yerine neyi koyalım diyor? Laikliği koyalım diyor. Laiklik nefret ettikleri şey. Yani dolayısıyla yani din, ne diyor laiklik? Din ve devleti, din ve hukuku, din ve siyaseti Taban göre ve eğitim. Bunları ayırmak lazım. Bunları ayırmak koşuluyla dini ibadet ve inanç özgürlüğünü sağlamak. Dinsizlik falan değil. Sadece dine bir sınır çekmek. Şimdi buna tahammül edemiyor. Yani. Ne demek dine sınır çekmek? Din her şeye hükmetmeli. Yani Bir çeşit din çizimi diyorum bana. De. Dindarlık demiyorum, dikkat ederseniz. Dindarlıkla dinciliği veya Müslümanlıkla, İslamcılığı ayırıyorum. Ee, <gülüyor> Yani siz bunu fetişizm hale getirdiğiniz zaman, fetiş hale getirdiğiniz İslamcı oluyorsunuz ya da dinli oluyorsunuz, islihansınız neyse, e, hangi dinliğinden olduğunuz fark etmiyor. Bugün gündemde, ya yani biz bugün e, Avrupa'nın 18. yüzyılda, hatta 17-16. yüzyılda yaşadıklarını yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de işte orta çağ tekrar Türkiye nasıl iyi göndersin diye bir şey yaparız, teokrasinin, şey, laikliğinin teokrasi nasıl inşa edilir. Ondan sonra güçler arın yerine muharebe tekrar nasıl ortandırız? O zaman Arpada krallık deniyordu, i̇şte Rusya'da çarlık, bizde de padişallık işte. Yani dolayısıyla şimdi bunu tamamen böyle soru gelmiyor ama ben söylemek gerekiyordum. Yani aydınlanma öyle küçümsecek bir şey değil. Mesela bazıları diyor ki efendim, aydınlanma bize aklın despotluğunu şey attı falan. Yani. Bu akılda eskotlu falan diye bir şey yok. Yani ortaçağ ilkerliğinden çıkış meselesi var. Ki ben zaten şeyi söyledim. Mesela Hume, e, rasyonist bir filozof değil, deney deneyimci bir filozof. Yani bunların hepsi zaten aynı şeyi söylerler. Fark farklı şeyleri söylüyor ama ortak bir yönleri var. Ki bu 18. yüzyılda başlamış bir şey değil, antikana kadar gidebilecek bir şey. Yani kafanı çalıştır, aklını kullan, e, akıl demek, e, rasyonelizm ayrı bir şey biliyorsunuz, akla indirgemecek demek aydınlanmacı Aydınlanma eşittir rasyonelizm, böyle bir şey yok. Aydınlanma filozofların yarısı deneyimci. Ya, da rasyonelizm falan değil. Yani, dolayısıyla e, e, orada şöyle bir kafa karışıklığı var. Yani şeyle aydınlanmalarla rasyonizm özdeş tuturlar, alakası yok oysa. Ee, <gülüyor> şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı da bu? Yani Fransız etkilenerek, etkileyerek, bu den bahsettiğim monarşide demokrasiye ve federaliteye karşı bu iki temel devrim. İlk <gülüyor> devrim Fransız devrimi onu bir e, nüfusun çoğunluğunun Müslüman olan bir ülkede İslam coğrafyasından diyelim uygulamaya çalışmış. Bu öyle istiyorum ama bir, bir, iki, bir, bir, bir şey, ama iki bir soru, soru daha var aslında. Tamam, Bu sonra biz tartışacağız. Bu sonra bir <saat daha> <gülüyor> <gülüyor> <Var mı? gülüyor> Evet teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.